Müslüman ve müşriği birbirinden ayıran en önemli noktalardan birisi, sorumluluk duygusudur. Müşrik başıboş yaşamayı, kimseye hesap vermeden kendi kafasına göre hareket edebileceği bir hayatı arzular. Önüne onu sınırlayacak hiçbir kural ve kaide olmamalıdır. Sınırlar onun için, dünyevi lezzetlere, sınırsız bir şekilde ulaşmanın önündeki en büyük engellerdir. Sorumluluk bilincine sahip Müslümansa böyle değildir. ''Yapacağı her hareketin dünya ve ahirette bir karşılığı olacağını bilmesi, onu hareketlerini kontrol etmeye sevk eder. Sorumluluk bilinci yerleşmeden, Allah'a, subhanehu ve teâlâ hakkıyla kulluk yapabilmek mümkün değildir. Öyleyse şu soruyu kendimize sormamız gerekir. Bizler bu bilinci kendimize ve etrafımızdaki kişilere nasıl aşılayabiliriz? Bu soruya birçok maddeyle cevap vermek mümkündür. Fakat biz bunlardan konumuzla alakalı olan bir tanesini zikretmekle yetineceğiz. Ahireti tefekkür Sorumluluk bilincinin yer etmesi için, insanın ahireti ve onun mukaddimeleri sayılabilecek şeyleri tefekkür etmesi gerekir. Çünkü insan, hesap vereceğine inandığı şeyler üzerine kafa yorar. kar zarar durumunu gözden geçirir. Kimsenin ona ''Niye böyle yaptın, yapmadın?'' demeyeceği şeyleri ise hiç düşünme ihtiyacı hissetmez. Şimdi ahireti ve onun mukaddimelerini tefekkürü bize tavsiye eden ayetleri okumaya başlayalım. Yaratılışı tefekkür. Ahireti tefekkürün mukaddimelerinden ilki yaratılışı tefekkür etmektir. Sorumluluktan uzak, başı boş bir şekilde yaşamayı isteyen ve bu yüzden ahireti inkar eden müşriklere Allah subhanehu ve Teala yaratılışı hatırlatarak cevap vermiştir. İnsan der ki: Öldüğüm zaman, sahi, diri olarak kabrimden çıkarılacak mıyım? İnsan düşünmez mi ki, daha önce o hiçbir şey olmadığı halde, biz kendisini yaratmışızdır. Meryem suresi 66-67. ayetler meali Sizi topraktan, sonra meniden, sonra alakadan, aşılanmış yumurtadan yaratan, sonra bebek olarak çıkaran, sonra sizi güçlü, kuvvetli bir çağa erişmeniz, Sonra da ihtiyarlamanız ki içinizden daha önce vefat edenler de vardır ve belli bir vakte ulaşmanız için sizi yaşatan O'dur. Umulur ki düşünürsünüz. Mü'min Suresi 67. Ayet Meali İnsan nimetle karşılaştığında aklına hemen şunlar gelmelidir. Ben bu nimetin şükrünü acilen eda etmeliyim. Bu nimetin beni Allah'a daha yaklaştırıp yaklaştırmadığını düşünmeliyim nimeti muhafaza etmek için çabalamalıyım. O nimeti bize bahşedene kulluğumu güzelleştirmeliyim. Niçin böyle bir nimetin bana nasip olduğunu düşünmeliyim? Bu nimetin hesabını vereceğimi bilmeliyim. Bu son nokta, insanı ahireti ve oradaki hesabı tefekkür etmeye itecektir. Allah subhanehu ve teâlâ ayetlerinde nimeti tefekkür etmeyi hem genel olarak hem de bazı nimetlere vurgu yaparak tavsiye etmiştir. Mesela Câsiye Suresi 13. ayet-i kerime nimetleri umûmen tefekkür etmekten bahseder. O göklerde ve yerde ne varsa hepsini kendi katından bir lütfu olmak üzere size boyun eğdirmiştir. Elbette bunda düşünen bir toplum için ibretler vardır. Câsiye Sûresi 13. ayet. Şu ayetlerde ise bazı nimetler özel olarak zikredilmiş ve insan tefekkür etmeye yönlendirilmiştir. Gökten suyu indiren O'dur. Ondan hem size içecek vardır, hem de hayvanlarınızı otlatacağınız bitkiler. Allah, su sayesinde sizin için ekinler, zeytinler, hurmalar, üzümler ve diğer meyvelerin hepsinden bitirir. İşte bunlarda düşünen bir toplum için büyük bir ibret vardır. Nahl Suresi 10-11. Ayetler Söyleyin şimdi bana, tutuşturmakta olduğunuz ateşi, onun ağacını siz mi yarattınız, yoksa yaratan biz miyiz? Biz onu bir ibret ve çölden gelip geçenlerin istifadesi için yarattık. Vaka Suresi 71-73 Ölümü tefekkür Dünya hayatının son, ahiret hayatınınsa ilk durağı olan ölüm, insana ahireti, doğal olarak da sorumluluk duygusunu hatırlatan en önemli vesilelerdendir. Göklerin ve yerin hükümranlığına, Allah'ın yarattığı her şeye ve ecellerinin yaklaşmış olabileceğine bakmadılar mı? O halde, Kur'an'dan sonra hangi söze inanacaklar? Araf Suresi 185. Ayet Allah, ölenin ölüm zamanı gelince, ölmeyenin de uykusundayken canlarını alır da, ölümüne hükmettiği canı alır, ötekini muayyen bir vakte kadar bırakır. Şüphe yok ki, Bunda iyi düşünecek bir kavim için ibretler vardır. Zümer Suresi 42. Ayet Tüm bu mukaddimelerden sonra Allah bizzat ahiretin tefekkür edilmesini ister. Özellikle ayetlerde ahiret hayatının ebedi olmasına vurgu yapılır. İnsanın canını dişine takarak biraz daha fazla zevk almak için çabaladığı dünyanın ise boş ve geçici olduğu hatırlatılır. Dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir. Müttaki olanlar için ahiret yurdu muhakkak ki daha hayırlıdır. Hala akıl erdiremiyor musunuz? Enam suresi 32. ayet Öyleyse bizler sorumluluk bilincine sahip olabilmek, müşrik toplumundan ve onun fertlerine benzemekten uzaklaşabilmek için ahireti ve onun mukaddimelerini gündemimize almalı, ve tefekkür saatlerimizdeki başlıklara bunu da eklemeliyiz. Bu yazı Tevhid Dergisi'nin 17. sayısında yayınlanmıştır.